740. konu. Hazreti Ömer'in hutbesi ve Hazreti Ebubekir'e yapılan genel biat. Ömer'in minber üzerinde oturduğu zaman son hutbesini dinledim. Bu Hazreti Peygamber'in vefat ettiği günün ertesiydi. Ebubekir susmuştu, konuşmuyordu. Ömer umuyordum ki Hazreti Peygamber bizi sahipsiz bırakmayacak, hepinizden sonraya kalacaktır. Fakat umduğum gibi olmadı. Eğer Muhammed ölmüş ise, bir ışık ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabı aranızdadır. Allah Muhammed'i onunla hidayet etmiştir. Kesinlikle Ebu Bekir, Muhammed'in arkadaşıdır ve mağaradaki iki kişinin birisidir. Müslümanların en liyakatlısıdır. Kalkın ve ona biat edin, dedi. Müslümanlardan bir grup zaten daha önce Beni i Said Sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmişti. Bu da minber üzerinde genel bir biat oldu.